Muhterem Müslümanlar, <gülüyor> muhakkaten bulunduğumuz bu dünyada sırtımızda muhakkaten taşıdığımız bir emanet var. Bu emanetin bize ait olmadığı bir emanet olduğu, bir veda olduğu her haliyle bellidir. Elimizde olmayarak buraya geldik ve onu sırtımızda bulduk. Ve yavaş yavaş onu elimizden çekip alırken de önüne geçemiyor ve mani olamıyoruz. Bir gençliğin zahil olması halinde, bir olgunluğun zahil olması halinde, bir sıhhatın zahil olması halinde biz hep onun ariye ve emanet olduğunu görüyoruz. Bir gün bütün bütün bunu kaybedeceğiz. Bizden evvel gelip gidenler gibi biz de başımıza dikilmiş iki taşın altında, işte o kadarcık bir emare ile mevcudiyetimizi gösterecek. Belki gün gelecek o taşlarda silinip gidecek, daimi meçhullere karışacağız. Unutulacağız, zihinlerden unutulacağız, çıkıp gideceğiz. Silinmeyen, unutulmayan bir iz bırakmak lazım bu kainatta. Öyle bir ün etmek lazım ki, arşı çınlatsın, feleyi semeyi mevcelendirsin, daimi bir iz halinde kalsın, ta kıyamete kadar, ta kıyametin ötelerine kadar. Bu bir fani için en mukaddes, en mukadder şey olacaktır. Dünyada her yönüyle fani olan insan, ancak bu türlü bekaya mazhar olabilir, ancak bu yolla daimi hafızalarda kalabilir. Ancak bu yolla gittiği alemde daimi yaşama imkânını elde ederiz. Aklını kaybetmemiş, içindeki beka arzu ve hissini dinleyebilen bir insan için bu mevzuda başka türlü şey düşünmek mümkün değildir. Beka için yaratılan insan, bekaya namzet olan insan, baki olma yollarını araştıracak, bulacak ve onu bil fiile çevirmeye çalışacaktır. Bu fani alemde bekanın yolu, hayat istihkara hafife almaya bağlı, dünyayı hafife almaya bağlı, bize tevdi edilen bu hayat emanetini, ruh emanetini, can emanetini, gençlik emanetini, sıhhat emanetini, baki hakiki olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlı. Allah-u Teala ve Tedes Hazretleri şu fani alemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkânlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkânını bizlere bahşeylesin. Bizim dimağlarımızda ve kalplerimizde birer şeref çizgisi halinde mevcudiyetini devam ettiren insanlar, arz ettiğim mevzuda hasbi yaşayan insanlar, samimi yaşayan insanlar, Fedakarca yaşayan insanlar, dünyaya ait şeyleri hafife alan insanlardır. Dimalarda ilelebet yaşamayı düşün, düşünüyorsanız, yolunuzu tayin etme mecburiyetindesiniz. Yaşayacağınız hayatı tayin etme mecburiyetindesiniz. Yok, fani olmaya, tükenmeye, bitmeye, gitmeye razı iseniz şayet olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Fani zevkleriniz içinde yaşayabilirsiniz. Resul-i Ekrem Vesselam'ın gösterdiği ufku gösteriyor. Onun tepcil ettiği şeylerin tepciliyle huzurunuza çıkıyor. Onun uğrunda ölen hayat istikrar eden insanların tablolarıyla karşınızda bulunuyorum. 23 sene gibi kısa bir zamandan i̇slam insanlığın başına bir taç halinde koyan o cemaattaki gücün ve kuvvetin sırrı neydi? Nasıl oluyor da biz kendi boğutlarımızda daha geniş olduğumuz saldım. senelerden beri başaramadığımız ve hala da başarma ümidini elde edemediğimiz mesela, onlar bir hamlede bir nefhade başarıyorlardı. İşte bu meselenin sırrı, hayata bakış ve ukvaya bakıştım. Ölüm ötesi hayatla ölümün berisindeki hayat arasında muazene yapıştım. Bu muazeneyi yaptıktan sonra her şey rahatlıkla hallediliyor, yoluna giriyor. Mefhar-i mevcudat Efendimiz'in taha hayattayken batıya doğru açılmayı dert edindiğini size bir iki hutbe evvel arz etmiştim. Bütün insanlığa büyük hakikati duyurmayı, bir sancı halinde içinde yaşadığını ve her fırsatı bir menfez, bir tapı, bir pencere kabul edip açılan her tapı ve pencereden batıya doğru açılmayı dert edindiğini sizin huzurunuza getirmiştim. Vefat-ı Seniyelerinden birkaç sene evvel 3000 kişilik bir ordu teşkil ederek başına Zeyd ibn Harise'yi kumandan tayin ediyor. Ve diyor ki sen bununla Bizans ordusu karşısına çıkacaksın. Niçin Bizans'ın karşısına çıkacak? Arap Yarımadası'nda yeni bir tekebbül başlamış. Dünyaya yeni bir veçe verecek. Yeni bir doğuş var, yeniden bir oluş, yeniden bir diriliş var. Bizanslı bunu söndürmek istiyor, bunun için de Antakya'ya kadar uzanmış gelmiş 100.000 kişilik bir Heraklius ordusu var. Aleyhisselatu vesselam bu orduya karşı Zeyd İbni Harise'nin kumandasına 3.000 kişilik bir birlik vererek Heraklius'un ordusuna gönderiyor. Ordu müteye kadar varıyor, bu ordunun içinde Halid bin Velid de vardır. Allah Resulü'nün iki defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer i̇bn Ebi Talip de vardır. Sözü kılıcı kadar, kılıcı sözü kadar nafiz Abdullah i̇bn Revaha de vardır. Ama azatlı bir köle olan Zeyd i̇bn Harise bu ordunun başında kumandandır. Onları böyle bir sefere gönderirken hiçbir zaman kullanmadığı şeyi kullanmış. Söylemediği şeyleri söylemiştir. Bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eşrafın üzerine Onların çok da kabul edemeyeceği bir insanı tayin etmiş. Zeyd ibn Harise'yi tayin etmiş. Sonra da hiçbir seferde demedi şu sözleri söylemiştir. Zeyd ibn Harise'ye bir şey olursa şayet Cafer ibn Ebi Talip sancak alsın. Ona da bir şey olursa Abdullah ibn Ravaha alsın. Ona da bir şey olursa Müslümanlar arasında bir Allah kılıcı sancağı eline alsın, orduya kumanda etsin. Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordu. Cafer ibn Ebi Talip evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken aynı zamanda dünyaya da veda ediyordum. Ama Serra kadar tereddüdü yoktu. Abdullah ibn Revaha evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Vefat edeceğine inanıyordu. Rabbis huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idim. Kendine göre öyle düşünüyordum. Zeyd ibn Aris'e katiyen vefat edeceğine inanmış ölüme gittiğini biliyordum. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de Resul Ekrem Medine-i Münevvereden adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi mevzuu vakayı harbi seyreder gibi seyrediyor hesabını anlatıyordu. Asap Resul Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harp cereyan ediyordu orada. Zeyd ibn Harise şehit olur olmaz adım adım bir fırtına gibi onu takip eden Cafer ibn Ebi Talip bayrağı kapıyordu. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi sellem. Usibe Zeydun fa akhadha Cafer ibn Abi Talib. Zeyd ibn Harise isabet etti. Kılıç darbeleriyle yere yıkıldım. Bayrak düşeceği an Resul Ekrem'in adını taşıyan bayrak düşmesin diye Cafer ibn Ebi Talib sarıldı. Ve atın üzerinde Cafer sağa sola saldırıyorum. Bayrak Cafer'in omuzları üzerinde dalgalanıyordu. Bizas ordusunu geriye yap püskürtüyorum. Üzerine ciddi çullanmalar karşısında da atımı kullanırlar endişesiyle atından iniyor, atını sinirliyor. Atının ayaklarını kesiyor, düşman benim atımı kullanıp bana karşı harbetmesin diye. Bir eline bayrağı alıyor, bir eline de kılıcını alıyor, düşmana saldırıyor. Bayrağı tutan koluna kılıç inince bayrak yere düşmesin diye sağ elini alıyor, sol elini alıyor. Resul-i Ekrem aynen e mescitten görüp anlatıyorum. Cafer'in sağ kolunu kopardılar, bayrağı sol eline aldım. Sol koluna da bir darbe vurdular düşmesin diye bacakları arasını aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken o arkaya doğru bağırıyordu. Abdullah İbn Ravaha, Abdullah İbn Ravaha diyordu. Arkasından koşup duran düşman birden bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye Çadırın ağzındaki lokmayı atmış, Cafer ibn Ebi Talib'in sesine koşan Abdullah ibn Revaha'ydı. O da atına biniyor, bayrağı yeniden yüceltiyor, askere yeniden can ve cesaret geliyor, üç bin kişi kendinden 33 defa daha yüksek olan düşmana karşı savaşıyor. Bir aralık bir kılıç darbesi kolunu kesiyor, bayrağı tutmasına, kılıcı kullanmasına mani olan bu kolu, canını çok sıkıyor, attan aşağıya iniyor, ayağıyla koluna basıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbni Revahat'ı attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor, sahipsiz kalıyor Resulullah, taşıyacak omuz kalmıyor, Resul-i Ekrem'in rengi kaçıyor, tereddüt geçiliyor, ashab dikkat kesilmiş, irtidat mı var ya Resulallah? geriye dönmemi var ya Resulallah. Kaçış mı var ya Resulallah? Ve Allah Resulü beşaretini veriyor. Allah kılıçlarından bir kılıç aldı bayrağı. Halid bin Velid aldı bayrağı. Mücahitler harbe iştirak edenler henüz dönmemişlerdir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şehidanın evlerine gidiyorum. Cafer'in çocuklarının başını okşuyor. Hanımını tesliye ve tesellide bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar, bütün fukara toplanıyor. <gülüyor> Cafer İbn-i Talip, Resul Ekrem biraz sonra şöyle diyecektir. "Meraytuhu fil cennetin ve lehu cenahan mutarracani Vallahi ben şu anda onu cennette görüyorum. kanlar içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor." Dini göreceğiz Lakin ben o din Allah'ı ala iktafi. Vamda o kabla an tukbel dünya ala İslam. Fiyaman xalakta arıza ve semat. Vat o vasra ve alpedik. Faman avab alpedik. Allah'ın dinini kendi omuzlar üzerine kurdular. Kanlar yerinler üzerine kurdular. Hem kazlar üzerine kurdular. Ey Allahım, gökleri ve yeri yaratan Allahım. Sen vaat ettin, onlar da senin ahtine doğru koştular. Sana karşı verdikleri sözü yerine getirdiler. Senden daha ileri ahdi yerine getiren kim vardır? Şair onların halini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Alem toplanmış Cafer İbn Abi Talib'in kapısında alıyordu. Fukara Cafer'in kapısında alıyordu. Yetimlerin babasının kapısında ağlıyordu. Fakirlerin babasının kapısında alıyorlardı. Cafer cebinde bir şey varsa onu dağıtırdım. Evinde bir şey varsa infak ederdim. Fakirin imdadına koşardım. Dul kadınların yardımına koşardı, herkes ağlıyordu. Babam gitti diye ağlıyordu. Hamim gitti diye ağlıyordum. Cafer malını vermişti, bir canı kalmıştım. Onu vermek için de müte menfezi karşısına çıkmıştım. Tereddüt etmeden onu da verecektim. O kadar güle güle ölümü karşılamıştı ki, kaybaşına gözleriyle cennetteki durumu seyreden Resul Ekrem, birkaç dakika sonra Ebu Naim'in hilyesinde ifade ettiği gibi şöyle diyecektir. Zeyd İbni Arise'yi, Abdullah İbni Revaheyi ve Cafer İbni Abi Talib'i gördüm. İki kumandanın boynunda birer tasma gibi bir şey vardı. Savaşırken içlerinden hafif birer tereddüt geçmiştim." Onun için onların başlarını dik tutmak için böyle bukağı takılmıştı boyunlarına. Cafer'e gelince o ölümü gülerek karşılamış, <gülüyor> ölüm ona doğru gelirken o ölüme doğru koşuyordu. <gülüyor> Ve bayrağı yere düşürmemek için her türlü tealüke katlanmıştı. Cennet elde edildikten sonra, yemyeşil kanatlarla kanlar içinde cennette çırpınıp durduktan sonra, Rasul ü Ekrem'i bu denli hoşnut ettikten sonra, hayatı kaybetmenin ne ehemmiyeti var? Asıl hayat o zaman kazanılıyor, asıl izzet o zaman kazanılıyor. Ve gelecek nesiller için kıyamete kadar destanlara mevzu olmak o zaman kazanılıyor. Aziz Müslüman, yerinde malınla, yerinde de canınla, senin için bu mukaddes vazife mukadder olduğu zaman sende senden bekleneni yerine getireceksin. Aziz olarak yaşayacak, aziz olarak öleceksin. Rabbin senden istediği şeyleri vermede tereddütün olmayacak. Hayat endişesine ve dolayısıyla paniğe kapılmayacaksın. Rabbinin seninle beraber olduğunu bilecek ve bileceksin ki ben bu mevzuda ne kadar tahallük gösterirsem Allah ben o nispetle aziz ve payidar kılacaktır. Allah bu milleti aziz ve payidar kılsın. Amin. Birini bin yaparak asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Ela inna ehsenel kelam ve eblagennizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kima kalle Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. وَإِذَا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يختلف في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ve nüksen min alamıal ve aln fes ve thamarat ve bşrı sıbırin al lžin ııda sıbte mısıbte, qalı inna lillāh ve inna ilye rājūn. cıdak Allahu lāzim ve blla أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان فيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kama sallaita ala sayyidina Majid. Muhammed Muhammed, Kama Majid. abi Osman ali anhum. وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهن أبرار وسلمت سهما كثيرا لا يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطف كأمين وحشرنا معهم بلطف كأمين وحشرنا معهم بلطف كأمين إباد الله الله كلاره اتقوا الله واطيعه Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı çok saygılı olun. Edebinizi takının. O huzurun adabına riayet edin. Her an Rabbin huzurunda bulunma havası içinde bulunun. Rabbin himayesine girin ve Rabb'e itaat edin. İnne Allaha ya'muru bil-adli ve'l-ihsani ve itaiz Muhakkak Allah adalet emrediyor. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, onu düsturu hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi O sizi görüyor. Her halinize nihyehban bulunuyor. Bin hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya,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 Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü ayrı bürü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Hakimis sala. İnne's salate tenha'nü'l fuhşae ve'l münker. Ve zikrullahü ekber. Vallahu ya'lemu ma حدق الله العظيم